Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi الله alemin. <gülüyormble> ve salatu ve selamu ala Resulina <gülüyor Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tequlu lima tasifu el sinetikumul kezbe. Hâzâ halalun ve hâzâ haram. Sadakallâhu'l-azîm. Değerli kardeşlerim, bugün haram hususunda konuşacağız. Kuşkusuz ki Müslüman insanın hayatında en önemli kavramlardan birisi haramdır. Haram kelimesi Arapça'da değişik anlamlara geliyor ki aslında hepsi de birbiriyle bağlantılı anlamlar. Haram deyince yasak olan şey anlıyoruz. En başta da anladığımız bu yasak. Sonra haram deyince saygı duyulması, saygı değer olması haram olan şey. Hani harem dairesi diye padişahların özel mülkiyet alanlarına, ailevi hayatını yaşadıkları yerlere harem dairesi dendiği gibi aynı şekilde Mekke ve Medine'deki mübarek mescitlere, i Nebevi ve Kabe'yi i Muazzama'ya da mescidi haram denilmesinin sebebi kutsal oldukları itibariyledir. Haram demek bir şeye engel olmak demek. Haram demek bir şeye saygı değer olması, hürmet edilmesi anlamına gelir ve haramla beraber bir de türeyen yan kelimeler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi haram kökünden gelen ihramdır. İhram kökü İhramda hacca giden insanların Hac veya umre maksadıyla tüm dünyevi elbiseleri çıkarıp dikişsiz bir elbise olan peştemal giymesi, ihram giymesidir. Bu da yine insanın belli hayatın her zaman serbest olan ama o ana mahsus, yasak olan belli şeyleri ifade ettiği kullanılır. Sivil hayatta serbest olan bazı durumlar ihramlı haldeyken yasaktır. İşte bundan dolayı haram denmiş başka bir de kutsal aylar vardır ki bu aylara da haram aylar denir eskiden İslam öncesi toplumda da bu aylarda savaş etmeye bu aylara bir saygısızlık yapmaya karşı gelindiği için haram aylar diye buna dönmüştür tabi haramın aynı zamanda bir de fıkhi anlamı var fıkıhta ise haramın karşılığı mahzur kelimesi eğer fıkhi literatürde bir şey mahzur, hazır diye söylenmişse haram denmek oluyor. Haramın anlamı bu. Aynı zamanda kelimeden türeyen hırman diye bir kelime vardır. Bu da bir kimseyi bir şeyi haktan mahrum bırakmak. Bir kimseyi bir işten, bir davranıştan veya haktan mahrum etmeye de hırman diyoruz. Hırman nedir? Bir insanın işte cinayet sebebiyle varis olamaması durumu hirman halidir. Dolayısıyla da haram, hirman, ihram köklerinin hepsi özü itibariyle aynı şeyden geliyor. Özü itibariyle yasak demek. Yasak ve kutsal kabul edilmesi gereken şey demek. Tabi burada biz fıkhi terim olarak ise dini terim olarak haram dendiği zaman Allah Teala'nın insanlara yapılmasını yasak koyduğu, engellediği, yapılmasına izin vermediği her şeye haram diyoruz. Bir şey haramsa o şey yaklaşılmaz demektir. O şey dokunulmaz demektir. Kutsal da olabilir, kutsal olmayan şey de olabilir ama bir arada bir perde vardır. Ulaşılamayacak anlamında haram manasını söylemiştir. Tabi haram kelimesi bugün İslami literatürü de kullanıldığı kadar İslam öncesi toplumlarda da kullanılan bir yapıydı ki İslam'dan önce diğer dinlerin de literatürlerinde haram diye bir kavram var. Herkesin kendisine göre haramları var. Çünkü haram kutsal. Aynı zamanda erişilemeyecek olan belli bir perde çizilmiş olan şeyler haram deniyor. İslam öncesi toplumlarda haram dendiği zaman esasen bir toplumun iç bünyesini, iç yapısını korumak üzere oluşturulmuş bir kavram. Yani bir toplum düzeninde orada düzen bozulmasın diye belli kurallar koymuşlar. Bu kurallara da haram demişler. İşte değerli kardeşlerim, İslamiyet'te de Allah Teala'nın haram koyduğu, haram kıldığı, yasak ettiği şeylere haram diyoruz. Özetle söylemek gerekirse, Allah Teala'nın yapılmasına izin vermedi. Her şey haramdır. Yapılmasına müsaade ettiği şeyler de bunun karşılığında helal olan şeyler demektir. Bir insan helal olan şeyi yapmaya müsaade edildiği gibi haramdan da zinhar kaçınması lazım. Hiçbir şekilde haram olan bir şey yapmasına izin verilmez. Bundan dolayıdır ki helal haram olan şeyi yapan kimse haram işleyen kimse esferi safiliğin derecesine düşer Allah Teala'nın gazabını celbeder azaba müstahak olur haramı işleyen bir kimseye bazı cezalar bazı karşılıklar ahirette verilir bazıları da dünyada verilir dinimiz haram olan şeyi yapan kimselere mesela içki içene diğer suçlu hırsızlık yapana dünyadayken de ayrıca ceza vermiştir onun için haram işleyen bir kimse, evet günaha girmiştir, ahirette azabı hak etmiştir. Ama bazı yaptığı şeyler dünyada da ceza verilmesini gerektirir. Aynı şekilde haramın suçu karşılığı böyleyken, haramdan uzaklaşmak ise, Allah Teala'nın rızasına muvaffak olmak demektir. Bir insan haram bir şeyi Haram olduğu için Allah yasakladığı için uzaklaştırdığı takdirde Allah Teala'nın rızasına uygun iş yapmış olur. Haramdan haram olduğu için kaçtığından dolayı da bu yaptığının karşılığına da sevap kazanır. Bir şey yapma imkanı vardı bir şeye bu tehlikeye düşme durumundaydı uzak durdu neden haram diye öyleyse o insan yaptığı işin karşılığında da sevap kazanır. Tabi burada haramla beraber bilmemiz gereken ikinci bir kavram daha var. O da günah kavramı. Günah ise günah ise şöyle ifade edilir: Beşeri kanunlarla yasak konan işleri yapan kimseler karşılığında suç işlemiş olurlar. Yaptıkları şey suçtur. İlahi kanunlara aykırı iş yapan insanlarda günah işlemiş olur. Yani dünyevi kanunlara da neye suç deniyorsa ilahi kanunlarda o şeyin karşılığı günahtır. Bir insan e, günah daha kapsamlı bir durumdur. Belli bir sınır çizilmeyen, şunlar haram olan değil, haram olmayan şeyleri de bir adam yapmışsa namazı terk etmek gibi bazı işleri yaptığında da günahtır. Önemli olan burada bilmemiz gereken şey günah ile haram kavramının birbirini tamamlayan birbiriyle ilgili kavramlar olduğudur. Günah neyse haram da o şeydir. Dinimiz bize haramlardan her zaman uzak durmamızı emrediyor. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde bize bir perişan yolcuyu anlatıyor. Diyor ki bir yolcu Öyle uzun bir sefere çıkmış, sefer sonunda çölde bir ağacın altında dinlenirken ellerini kaldırmış Allah'a yalvarıyor. Üstü başı perişan, saçı başı dağınık Allah yolunda seferde dua ediyor. Bu kimsenin duası kabul olur mu? Cevap veriyor devamın peygamberimiz diyor ki, Nerede ki duası kabul olsun? Çünkü onun yemesi içmesi, giymesi, beslenmesi her şey haram. Onun için bir insanın eğer yediği içtiği haram ise giydiği haram ise o insanın duaları da kabul olmaz. Haramın ibadetleri de kabul olmaz. Haramın ahirette ceza olarak karşılığı olduğu gibi aynı zamanda namazının ibadetlerinin kabul edilmemesi gibi duasının kabul edilmemesi gibi yan etkileri de vardır. Bir insan harama bağlılık gösterdiği zaman rızaya ulaştığı gibi karşı çıktığında da Allah'ın gazabını celbeder dedik. Peki haramlar günah olmasının dışında harama yakın başka hangi kavram vardır? Mekruh kavramı vardır. Hani fıkıhta fıkıhta helal vardır, haram vardır bir de mekruh olan şeyler vardır nedir mekruh? yapılması çirkin olan, mekruhta ikiye ayrılmıştır, tenzihen mekruh tahrimen mekruh, harama yakın mekruh hanefi mezhebine göre mekruh olan şey haram kabul edilmemiştir ama hanefilerde İmam Muhammed demiştir ki bir şey mekruhsa o şey aynı zamanda haram addedilir çünkü yapılması çirkin çirkinse karşılığında mutlaka bir ceza görülmesi gerekir. Bu açıdan da mekruhlara da haram gözüyle yaklaşmamız gerektiğini de buradan anlamış oluyoruz. Değerli kardeşlerim, haramla ilgili bilmemiz gereken hususun temelinde şu vardır. Nasıl ki Allah Teala kainatı bir düzen ve disiplin içerisinde yarattı. Kainata kendisine mahsus ...kurallar koydu... ...kainat bu kurallar... ...çerçevesinde gidiyor ise... ...işte insanların... ...kendi aralarında... ...hayatlarını sürdürürken... ...konan kurallardan bir tanesi de... ...haramlardır. Her ne kadar... ...eşyada asıl olan... ...ibahattır, mübah olmasıdır... ...serbest olmasıdır ama... ...haramlar tehlikeli... ...mayınlı bölge gibi... ...belli şekilde kuşatılmış yasaklanmış, oralara girilemez. Bunun içinde dünyada kainatta düzenin, intizamın olduğu her yerde mutlaka hürriyetlerin de, özgürlüklerin de kayıt altına alınması gerekir. Nasıl ki bir insan ne kadar çok özgür olursa olsun bu özgürlüğü başkasının hakkına tecavüz etmesine izin vermezse işte burada haramlar devreye girer. Ben serbestim. Kimse bana karışamaz. Elime silah aldım. Gel güzel ateş ediyorum. Benim silah kullanma özgürlüğüm var deyip caddeden gelen geçene silah sıkamazsa bir insan işte biz buna haramların devreye girmesi diyoruz. Onun içinde hayatı sınırlayan, özgürlükleri düzenleyen kurallar, emirler ve yasaklar vardır. Bu yasaklar işte insanların haram olan bölgelerdir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz haram olan şeyleri bir benzetmeyle diyor ki helal bellidir, haram da bellidir. Bir de bunların dışında kalan şüpheli şeyler vardır. Bu şüpheli şeylerden yani mayın arazilerden uzak durun. İşte bu şüpheli olan şeyler Allah'ın kendisine özel alan olarak seçtiği bir alandır. Bu şüpheli şeylere, mayınlı bölgeye düşen kimse bizzat harama düşer, düşebilir. Onun için insan haramdan kaçmak için aynı zamanda şüpheli şeylerden de kaçması gerekir. Peygamberimiz hadiste devamen bir çobanı misal veriyor. Nasıl ki çoban koyunlarını otlatırken, kendi otlatmasına izin verilen meranın dışında özel mülkiyet alanın dibine gelse ve korumasız özel mülkiyet Mısır tarlasının, buğday tarlasının yanındayken koyunları kontrol edemeyip o hayvanlar kendiliğinden o alana girme tehlikesi varsa işte şüpheli şeylere giren insanın durumu da budur. Harama yaklaşan, şüpheli noktalarda dolanan kimse, mayınlı arazide dolanan kimse çok rahat bir şekilde harama düşebilir. Onun için harama düşmemek için insanın tehlikeli bölgelerden de şüpheli bölgelerden de uzak durması gerekir. Burada haramla ilgili bir de tehlike aşamaları vardır ki onlar şunlardır. Birincisi bir insanın haram fiili bizzat işlemesidir. Müslüman insan haramlardan uzak durur, durmaya çalışır. Ama ne zamanki ayağa kaydı, hata yaptı, yanlışa düştü, haram işledi. Birinci seviye, alt seviyesi bir insanın haramı işlemesidir bizzat. Ama bundan daha kötüsü de vardır. O da ikinci derece olan haramı küçümsemesidir. Bir günah işledin, hata yaptın, bu yaptığına pişman olman gerekirken bunu küçümsüyorsan bu ne ki diye bir insan yaptığı günahı, haramı küçümseyebiliyorsa haram işlemekten daha tehlikeli, daha kötü bir duruma gelmiştir. Peki bundan daha tehlikelisi var mıdır? Evet bundan daha tehlikelisi vardır. O da üçüncüsü bunu normal görmeye başlamasıdır. Sıradan bir hadisedir. Normalleştirmesi, sanki hayatının bir parçasıymış gibi sıradan hadiseye görmesi... Haram için çok daha tehlikelidir. Artık haram adeta kabul edilmiyormuş gibi sıradan, sıradanlaştırılmış, normal bir hale görülmeye başlamışsa, hadis-i şerifte diyor ki peygamberimiz, bir insan küçük günahları işlemeye devam ettikçe, küçükte de ısrar ettikçe onlar büyük günah olur. Nasıl kebair büyük günahlarla küçük günahlar farklı ise, ama bir insan küçük günahları devam ettikçe, işledikçe, işledikçe o büyür büyür kebair günahlar sınıfına girer. Onun için günahta ısrarcı olmak asla doğru değildir. Bir hata işlendiği zaman hemen tevbe edilmesi, ondan vazgeçilmesi gerekir. Ve onun içinde normal görmek de haram için düşülecek en kötü durumlardan birisidir. Yani bir hatayı bir cinayet gördüğünde bir insan kalbi ürpermiyor ise sıradan bir şey gibi görmeye başlamışsa o insan artık duyu organlarını, hassasiyetlerini kaybetmiş demektir. Asla bir hata normalleştirilmemelidir. Dördüncü mertebesi de vardır. Daha tehlikelisi de insanın o günahı yok saymasıdır. Günah mı? Yok kabul etmesi haram değil kabul etmesi insan için en tehlikelisidir. Zaten buradan sonra da şirk diyeceğimiz Allah'a isyan noktası gelir. Çünkü insan artık Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işlediği yetmedi. Küçümsemesi yetmedi. Onu sıradanlaştırması yetmedi. Bir de üstüne üstlük, bu devirde böyle haram mı olurmuş, ne haramıymış diye haramı inkar etmesi, haramı reddetmesi, artık o insanın iman dairesinin dışına çıkması için attığı en önemli adımdır. Onun için haramlardan her zaman, her yönüyle de uzak durmak gerekir. Bu nedenledir ki Müslüman bir insanın kimliği, helal ve haram ayrımında ortaya çıkar. Biz Müslüman insana bir kelimeyle tarif edecek olsak derisi harama düşmeyen insandır. Haramlardan kaçınan insandır. Nerede Allah'ın yapılmasını istemediği, haram kıldığı, uzak durulmasını istediği şey var ise oradan uzak duran insan Müslüman insandır. Tersini de düşündüğümüzde bu haramları rahat isteyen bir kimse o kadar İslam'dan uzaklaşmış anlamı ortaya çıkar. Değerli Kardeşlerim Tabi Burada Bilmemiz Gereken küçük Bir Husus Da Şudur Ki Helal Kelimesidir Haramın Karşılığında Helal Vardır İkisi Birbirinin Karşıt Kelimeleridir Helal De Ne Demektir Helal Kelimesi De Bir Şeyin Serbest Ve Helal Meşru Olması Demektir Bir Şeyin Karşılığı Haramsa Haram Olmayan Demek Ne Demek Helal Olan Demek Helal Olan Ne Demek yapılmasına izin verilen şey. Tabi helal bir anlamı daha vardır. O da vacip anlamıdır. Bu da şu anlama gelir. Helal demek vacip demek. Yani herkesin mutlaka yapmak zorunda olduğu şey demek. Bir insanın yaptığı her şey mutlaka helal dairesi içerisinde olmalı. Yani bir anlamı mübah Serbest yapsan da olur, yapmasan da olur. İkinci anlamı vacip, mutlaka yaptığın bu çerçevede olmalı, helal olmalı anlamına gelir. Onun içinde Rabbimiz bize yeryüzünde her şeyi, tüm nimetleri insanlar için yarattığını ifade buyurduğu Kur'an-ı Kerim'de bundan da anlaşılıyor ki yeryüzünde Allah'ın yarattığı her şey, eşya da asır olan şey mubah olmasıdır. Eğer biz bir şeyin haram olduğu bize dinimizce bildirilmemişse o şey mi baktır? Burada şunu da bilmemiz gerekir ki iyi ben bir şey bilmiyorum, haram olduğunu duymamıştım ama istediğimi yaparım diyemez bir insan. Çünkü İslam toprakları içerisinde yaşayan hiç kimse bilgisiz kaldığı bir konudan dolayı mazur görülemez. Yeni Müslüman olmuş Gayrimüslim topraklarda yaşayan bir insan, çevresinde o emir ve yasakları öğrenme imkanı olmadığından o anda bir günahı işlediğinde bu mazur görülür. Ama Müslüman memleketlerde yaşayan hiç kimse bir konuda emir ve yasağı bilmediği için o hataya düşerse mazur görülemez. Gidip kanuni bir suç işliyor adam, eline silah almış, av yapıyor, yasak, insan vuruyor sonra da ben bunun kanundaki cizasının 10 yıl hapis olduğunu bilmiyordum. Banka soygunu yapıyor. Ben bunun cezasının böyle olduğunu bilmiyordum. Diyemez bir insan. Bilmiyorsan öğreneseydin. Bu ülkenin kanunlarına göre bu yaptığın şeyin ne neyse onun karşılığını alırsın. İşte dini kurallarda da bir insan helal veya haramın karşılığını bilmek zorundadır. Bu görevi bilmek herkesin görevidir. Dinimizde ilmin farz kılınan yönü de budur. Farz olan ne kadardır? Helal ve haramları, ilmi hal bilgisi derecesinde insana hayatı boyunca lazım olan işleri, görevleri, vazifeleri, emirleri, yasakları bilmek herkesin görevidir. Bunu bilecek. Ama herhangi bir şey de var ki haram diye not düşülmemiş ise genel itibariyle her şey helaldir. Onun için bir insan birisinin evine gittiği zaman kendisine yemek ikram ediliyor. Yemek ikram edildiği esnada acaba bu yemek helal mi haram mı? Bu adam gasp etti, çaldı mı? Rızasız bir yerden bir mal aldı getirdi de bana onu mu yediriyor yoksa helal mi diye böyle bir soruyu sormakla yükümlü değildir. Kalbine böyle bir zorluk geliyor ise böyle bir fenalık olduğunu düşünüyorsa araştırması ayrı bir görev. Ama genel itibariyle eşyada asıl olan helal olduğuna göre gittiği bir yerde kendisine ikram edilen şey aksini bilmediği sürece helaldir. Helal kabul eder. Bundan dolayı da bir daha araştırmak zorunda değildir. Kur'an-ı Kerim helal ve haramları anlatırken diyor ki yes Ey Muhammed Aleyhisselam sana kendilerine nelerin serbest bırakıldığını nelerin helal olduğunu soruyorlar. Kul uhilla lekumut Sen onlara de ki temiz olan her şey size helal kılındı. Allah Teala insanın yararına olan, temiz olan her şeyi e, mübah kılmıştır, e, serbest bırakmıştır. Onun içinde insanların helal ve temiz olan şeylerden yemesi zaten emredilmiş ve bizim haramla ilgili bilmemiz gereken bir diğer hususta şudur ki insanın hayatı yasaklarla değil özgürlüklerle çevrilidir hayatın her alanına dinimiz özgürlük vermiştir mesela ticari anlamda serbest piyasaya yön görmüştür. fikirde özgürlük vermiş insanın düşünmesini tefekkür etmesini Eşyada asûr olan helallik demiş. Genel itibariyle her şey helaldir. Ancak haramlar belirtilmiş olan şeylerdir. Haramlar izah edilerek belirtilmiş olan şeylerdir. Onun içinde bunun dışında da her şey yasaklanmadığı sürece helal olduğunu peygamberimiz bir hadis-i şerifinde de şöyle buyuruyor. Helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeylerdir. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldığı şeyler var şeylerdir. Bir de Allah'ın süküt ettiği, size bildirmediği şeyler vardır. Onlar da affedilmiştir. Onlara izin verilmiştir. Siz kendiniz onlar hakkında zorlayıp da kendinizi zorluk altına sokmayın yani illa da haram olsun diye uğraşmanıza gerek yok Allah helali de haramı da belirtmiştir susulan şeylerde susulan şeylerde unutulduğundan değil Allah Teala'nın biz insanlara rahmeti olduğu için serbest bırakılmış şeylerdir bizim haramla ilgili bilmemiz gereken temel kurallar vardır ki bir tanesi ifade ettiğimiz gibi eşyada asıl olanın mubah olduğudur bunun dışındaki kurallar, değerli kardeşlerim, bir şeyi haram kılmak yalnızca Allah'ın hakkıdır. Hiç kimse herhangi bir durumla bir şeyi haram veya helal kılamaz. Yani ben kanun çıkardım, bu şey Allah haram kılmış ama bundan sonra serbest diyemez. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye bir yönetmeni çıkarttım, şunları şunları serbest bıraktım diyemez veya ticari olarak bu işten çok zarar ediyoruz. Ben talimat verdim. Bundan sonra bunlar haramdır veya helaldir diyemez. Helal ve haram belirlemede tek merci Allah'tır. Tabi bunun dışında bir insan kendi başına bu konuda hüküm koymaya kalkarsa Allah'ın haram veya helal kıldığı bir şeyde aksi yönde karar vermeye kalkışırsa Allah'a isyan etmiş olur. Allah muhafaza. Onun için helal ve haramı yalnızca Allah Teala verirler. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı o temiz şeyleri kendinize haram kılmayın. Yani Allah bir şeyi helal kılmışsa o şey helaldir. İnsanların onu haram kılma etkisi yoktur. Aynı şekilde haram olan bir şey de haramdır. İnsanlar hiçbir şekilde ona aksi yönde bir karar veremezler. Karar merci yalnızca Allah'tır. Bu noktada ulemanın bir ihtilafı da olmuştur. Bazı alimler demiştir ki haram koymak yalnızca Allah'ın yetkisidir. Kimilerde de demiştir ki ayet, hadis, icma ve kıyasla da bazı hükümler konabilir. Bu ayrı bir tartışma konusudur ama esas itibariyle yine müştehidler iştihad ederken bir konuda karar verirken de kendi şahsi fikirleri değil bu ayetlerden, hadislerden çıkardığı hükümlerle karar verir. Onun için de diyoruz ki haramı belirleme yetkisi yalnızca Allah'ındır. Bir başka kural harama muhtaç etmeyecek kadar insanlara Allah her şeyi helal kılmıştır. Yani hiç kimse bu zorunlu olarak şunda da e, bunu yapmak zorundayız diyemez hiçbir konuda. Çünkü Allah Teala her neyi haram kılmışsa karşısında mutlaka o kadar şeyi de helal kılmıştır. Mesela içkiyi haram kılmış karşısında suyu, ayranı helal kılmış. Domuz etini haram kılmış karşılığında diğer etleri helal kılmış. Zinayı haram kılmış, nikahı helal kılmış. Her ne şeyi haram kılmışsa mutlaka onun yerini helallerle doldurmuştur Allah. Bundan başka harama götüren her şey haramdır. Yani Kur'an-ı Kerim "Vela takrabuz zina. Zinaya yaklaşmayınız." buyuruyor. Zina etmeyin değil direkt. Yaklaşmayın. Çünkü harama götüren yoldaki işler de haramdır. Ne haramdır? Zinanın kendisi haramdır. Bir bayanla aynı ortamda başka başa kalmak halbet haramdır bunun için. Onun için insanın günah işlemesine meyil etmesini sağlayacak işlerden de uzak durması gerekir. Günahın, haramın kendisi haram olduğu gibi oraya giden yol da haramdır. Onun için bir insan bir günah işlemek üzere bir yere gidiyor ise sadece oraya vardıktan sonra değil yolda attığı adımlardan itibaren günah kazanmaya başlar nereye gidiyorsun haram işlemeye nasıl namaz kılmaya camiye giderken attığı her adıma sevap kazanıyorsa burada da günaha giderken attığı adımlarda da günah kazanır çünkü yol oradan başlamıştır götüren şeyler de haramdır aynı şekilde bir başka kural haramda hile yapmak da haramdır Görünüşte hile yapabilirsin, insanları kandırabilirsin ama Allah'ı asla kandıramazsın. Hayatımızda öyle gelişmiş, çok ileri düzeyde gelişmiş bir kamera sistemi vardır. Bu kamera 24 saat kesintisiz kayıt yapıyor. Her kıpırdamada, kıpırdamaya gerek duymadan, her nefes alışverişte kayıt yapan bir kamera sistemiyle donatılmıştır. Tüm şehirler Tüm yeryüzü. O kamera ki sadece dış görüntüleri değil bir de iç görüntüleri kaydediyor. Görünüşte insanlara konuştun, güldün. Dış görünüşte insanlara yaptığın şeyleri de belki ikna ettin ama içerisi başka şey söylüyor. İçeride şu görüntünün arka planında, beyninde, zihninde, kalbinde ne varsa o kamera bu kayıtları da yapıyor. İşte bu kamera kayıtlarının hepsi kıyamet günü insanın önüne getirilecektir. Bundan dolayı da insan hiçbir şekilde yaptığı bir işi ben kitabına uydurdum. İnsanlar kabul ettiler diyerek bir şekilde aldatamaz. Hile de yapsa haram haramdır. Bunun dışında bir insanın bir şeyde iyi niyetli olması haram yaptığı işi meşru hale getirmez. ...ben bunu böyle yaptım ama... ...benim derdim başka... ...esas ben bunun için yaptım... ...diye kendine göre... ...bir kılıf bulmaya kalkışırsa da... ...bir insan... ...bir insan ancak kendini... ...kandırmış olur... ...bundan dolayı da... ...ben işte erkekler, gençler çoğunlukta ...işte ben... ...bayanla baş başa görüştüm ama niyetim başka... ...diyemez bir insan... ...yaptığı her ne olursa olsun... Niyet bir insanı kurtaramaz Çünkü cehennemin yolları da iyi niyet taşlarıyla döşelidir derler Böyle niyetim e, iyi niyetli Taş olması değil Önemli olan haram kesin olan bir şeydir Helal ve haram dairesi Kesin çizgilerle çizildiği için iyi niyeti de bir insanın Kendini kurtarmaz Bundan başka Herhangi bir şeyde haram olma şüphesi varsa Oradan da uzak durmak gerekir çünkü bir tarafta helal var, bir tarafta haram var. Şüpheli şeylerden yani mayınlı arazilerden uzak durmakta bir insanın görevidir. Aksi takdirde şüpheli olan şey ya kendisini direkt harama sürükler ya da zaten şüpheli olduğu şey beklediği yerde kendiliğinden haram hale gelir ya da şüphelidir ama şüpheli değil bizzat haramdır. Bir insanın şüpheli şeylerden uzak durması gerekir haramla ilgili başka bir hususta haramın her yerde herkese haram olduğudur yani büyük bir hırsızlık yaparsan hazineyi hortumlarsan serbest baklava çalan çocuk hapis böyle bir din dinin kuralları böyle değil arkadaşlar herkese eşit derecede haramdır bir insan küçük de çalsa büyük de çalsa hırsızlık haramdır biz elit tabakayız biz seçkin zümreyiz bize kurallar işlemez, diyemez hiç kimse. Haram, herkes için eşit derecede haramdır. Allah herkesi eşit derecede sorguya çekecektir. Ben tatile gittim. İnsanlar bunu çok yaşıyor. E Normal sivil hayatta Müslüman tatile gelince sanki başka bir dine giriyor. Sanki yaşadığı şehirde helal ve haramlara dikkat etmek zorunda ama tatile gidince haramlar rafa kalkıyor. Yok böyle bir şey. Tatilde de gittiysen sivilde haram olan her şey tatilde de haram. Köyde haram olan köyde yapmamam. Niye? Ayıp. Şehirde kimse görmüyor. Herkes burada böyle diyemez bir insan. Bazıları kendini böyle savunuyor. İşte kısa donunu affedersiniz giyiyor. Nerede denize gitmiş. Burada herkes böyle diyor. Yani iyi halt ediyor herkes. Herkes böyle diye gayet yaptığı işi meşru geliyor. Bir ortamın herkesin haram işliyor olması sana da haram işlemene cevaz vermez. Burada şahıslar kadar mekanlarda haram her yerde her zaman herkese eşit derecededir. Bir de zaruret hali haramları mübakkılar. Bir insan çölde giderken Tabi zaruret de şunu bilmemiz yer, zaruret demek bir insanın e, ölüm kalım arasındaki durumudur. Adam başım ağrıdı, zaruret var diyor. Böyle bir şey olmaz. Çölde girerken susuzluktan ölmek üzere ise orada kan, irin, içki ne varsa öyle şeyler içebilir. Orada bir leş görürse o eti yiyebilir. Haram olan şey çünkü ölüm tehlikesi varsa zaruret zaruretin de helal kılması ancak zaruret geçinceye kadar ki miktardır. Yani zaruret halindeyken ancak o açlığını ölüm tehlikesini giderecek kadar haram şeylerin yenmesine müsaade edilir. Daha fazlasına müsaade edilmez. Bir de genel olarak bilmemiz gereken husus şudur ki değerli kardeşlerim haramların hepsi Kıyamete kadar haram olmaya devam edecektir. Zaman ve mekanın değişmesiyle Allah'ın haram kıldığı şeyler değişmez. Yani bazı hükümler zamana göre iştihad edilebilir ancak kesin haram olan şeyler aynen haram olmaya devam eder. Allah Teala insanın kurtuluşunu haram olan şeyler de vermemiştir. Peygamberimize bir hadiste öyle anlatıyorlar içkinin şifa olacağı hususunda diyor ki o bir şifa değil o bir hastalıktır diyor onun içinde Allah Teala haramda insanlara hiçbir zaman hiçbir zaman şifa vermemiş kurtuluş yolu vermemiştir. Burada başka bir hususta şudur harama sebep olmak harama zemin hazırlamak da haramdır. Yani haramın ma giden yolun haram olduğu gibi bir başka insanın günah işlemesine vesile olmak, harama düşmesine vesile olmak da bir başka sorumluluk alanıdır. Bundan başka insanların hayatı boyunca yapması gereken şey her zaman için şüpheli ve tartışmalı alanlardan uzak durması, haramdan uzak olması çünkü her günahta ve her haramda, Allah korusun küfre giden bir yol vardır. Oradan bir yol insanı küfre, kötülüğe götürür. Son olarak da haramın çeşitleriyle toparlayalım. Haramın iki çeşidi vardır. Birincisi ayni haramdır. Haram di ayni, diğeri de haram di gaydihi denir. Asla haram olan nedir? Bir şeyin özü itibariyle haram olması. Yani içki içmek gibi, ölmüş hayvan et yemek gibi kumar oynamak gibi bu özü itibariyle haramdır. Bir de haramdi gayrihi dediğimiz dolaylı haram vardır. O da şudur. Mesela bir elma helaldir. Allah'ın yarattığı bir nimettir. Serbesttir, meşrudur ama çalıntı masa yemek haramdır. Onun içinde görülen her şey bizzat helal anlamına gelmez. Ekmek helaldir ama rızasız, çalıntı masa haramdır. Bir şeyinde. Bu açıdan da her iki açıdan da helal olması gerekir. Peygamberimizin hadis-i şerifi ile noktalıyoruz. diyor ki Peygamberimiz haramla beslenen vücut cennete giremez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.